Evlenilecek Hanım, Hazreti Ömer zamanında da kadılık yapmış olan meşhur Kadı Şürey'e bir gün bir genç gelerek evlenmek istediğini, fakat evleneceği kadının tahsilli ve şehirli olmasını istediğini bildirerek nasihatta bulunmasını istedi. Kadı Şürey o gence Müslüman'ın evinin cennet olduğunu ve Hazreti Resulullah'ın böyle buyurduğunu naklederek, Başından geçen evliliği şöyle anlattı: Gençtim. Artık evlenme zamanımın da geldiğini düşünmeye başlamıştım. Bir gün beni mahzun kabilesinin çadırlarının önünden geçerken bir kız görüp ona talip oldum. Kız babası kısa bir tetkikten hemen razı olup işi bitire verelim dedi. Kısa zamanda düğünler yapıldı, dualar edildi. ...ve evlilik hayatına... ...ilk adımımızı atmış olduk. Fakat... ...çok geçmeden... ...beni bir pişmanlıktır almıştı. Çünkü... ...ben bu bir köylü kızıdır. Üstelik tahsil de görmemiş. Bununla ben nasıl geçinebilirim diye... ...düşünüyor. Bu kararımdan dolayı... ...son derece pişman oluyordum. Çok geçmeden... ...bizim hanım bir gün... ...bana şu sözleri söyledi. ''Efendi... Sen alim ve şöhret sahibi bir kimse imişsin. Ben ise yaylalarda gezen, şehir hayatından anlamayan bir köylü kızıyım. Aslında sen kendine göre bir evlilik, ben de kendime göre bir hayat kurmalı idim. Ama kader bizi birleştirdi. Cenab-ı Hak benim gibi bir köylü kızını senin gibi bir şöhretli alime nasip etti. Şimdi sen bana... Benim bilmediğim tarafları anlat ki ben onlara dikkat edeyim. Mesela senin evine benim sülalemden kimler gelebilir? Senin akrabalarından kimleri misafirliğe alayım? Kimleri kabul etmeyip onlara karşı soğuk davranarak eve gelmemelerine mani olayım dedi. Ben kadının bu anlayışı karşısında düşündüklerimden dolayı pişman olup ''Hatun, sen bana öyle şeyler söylüyorsun ki eğer bunları hakkıyla yaparsan beni bahtiyar edeceksin.'' dedikten sonra. Dindar olmayan hiçbir kimseyi eve almayacaksın. Dindar olanlardan da senin tarafın çok çok gelmesin. Benim tarafımdan ise şu, şu şahıslar gelmesinler. Şunlar ise hiç gelmesinler diye. ...gerekli talimatı verdim. Tam bir sene... ...huzur içinde yaşadım. Bir sene sonra... ...fetva dairesinden... ...eve döndüğümde... ...evde son derece... mütesettire bir hanım görüp... ...kim olduğunu sordum. Hanım... ...annesi olduğunu söyledi. Kayınvalidem olduğunu öğrenince... ...elimden gelen... ...hürmeti esirgemedim. Bir müddet sonra kayınvalidem bana oğlum hanımından memnun musun diye sordu ben Allah senden razı olsun kızınızdan çok memnunum bu zamana kadar hiçbir şikayetim olmadı diyerek memnuniyetimi izhar ettiğimde kayınvalidem bana şunları söyledi oğlum kızımdan tabii ki memnun olacaksın çünkü biz onu Cennette büyüktük. Evimiz Resulullah'ın bildirdiği gibi bir cennetti. Kur'an ahlakından başka bir şey öğretmedik ona. Yine de sen hanımın üzerindeki otoriteni eksik etme. Çünkü kadınlar iki sebepten hemen şımarı verirler. Birincisi ona olan sevgini yüzüne söylediğinde, ikincisi ise bir hayırlı evlat dünyaya getirdiklerinde...